545. Konu. Mekke'nin fethinde sahabenin zikri. Halk Mekke'ye fetih gecesi girdiler ve sabaha kadar tekbir ve tehlil içerisinde Kabe'yi tavaf ettiler. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Hinde, bunun Allah'tan olduğunu sanıyor musun, dedi. Hind: evet, bu Allah'tandır, dedi. Sonra Ebu Süfyan sabahladı ve Resulullah'ın huzuruna gitti. Hazreti Peygamber, sen Hinde bunun Allah'tan olduğunu zannediyor musun, dedin. O da sana, evet, bu Allah'tandır, dedi, deyince Ebu Süfyan, ben şehadet ederim ki, sen Allah'ın kulu ve Resulüsün, Ebu Süfyan'ın kendisiyle ent içtiği Allah'a yemin ederim, benim bu sözümü Hind'den başka hiç kimse işitmedi, dedi.